Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Resul'ün örnekliğinde Medine'de gelen hükümler ana başlıklı sunumumuzun 28.sini bugün sunacağız inşallah. Bugünkü alt başlığımız başa kalkmak, diyet istemek. İnsanın yetişmesinde önemli olgulardan biri de gerçeğinden hareket ederek insanların üzerine olumsuz, duygusal baskı yapmasıdır. İnsandaki meydana gelen bu şekildeki gelişme içindeki şeytanlık virüsünden kaynaklanır. Böylece bu virüs sağlıklı bir toplumun oluşmasını engeller. Salatı ikameyi bilinçli olarak hayatında gerçekleştiren insanın yapması gerekenlerden biri de içindeki bu virüsü yok etmesidir. İnsanın duygusal baskısı ne olabilir? Sorgusunda birçok şey akla gelir. Bugün bunlardan Başa kalkmak olgusu üzerine duracağız. Başa kalkmak olayını konuştuğumuz dilde diyet istemek olarak da algılayabiliriz. Yani yapılan bir şeyin karşılığında bir şey beklemek, karşılığında beklenen şeyi sürekli hatırlatmak. Tabi diyet istemek denilince sadece başa kalkmak anlamındaki diyetten söz edilmez. Diyet daha farklı anlamlarda da el alınır. Hak ve adaleti sağlamak için bir suçun, bir kabahatin karşılığında ödenecek diyetin başa kalkmakla ilgisi yoktur. Önce başa kalkmakla ilgisi olmayan hak ve adaletin sağlanmasına yönelik diyetin ayetlerde nasıl geçtiğine bakalım. Meares suresinin 14. ayetinde mealen ve insan yeryüzünde neyi varsa hepsini feda etmek ister ki onu hesaptan kurtarsın. Ayette böyle denilirken Allah hesap günü insanın halini anlatmaktadır bu ayetle. O gün insan neyi var neyi yok hepsini feda etmek ister. Onun hesaptan kurtuluşu için sunduğu bu diyet hesaptan onu kurtaramaz. Ayetteki bu vurguda diyet anlayışı bir yargıdan, bir sorgudan ahirette kurtuluş çabasının karşılığı olarak anlatılır. Yani burada diyet, cezadan kurtulmak için verilecek bir tazminat gibi algılatılır. Ahiretteki cezadan kurtuluş için hiçbir şey kabul edilmeyecektir. Ayetin özündeki anlam. Bugünkü mahkemelerdeki gibi belli bir teminat, tazminat, bedel o gün geçmeyecektir. Bir kabahatin, bir suçun karşılığında verilecek ceza için Allah maddi hiçbir şey kabul etmez. Zaten ayetler de bütün varlıkların sahibinin, Kendisinin olduğunu söylemektedir. Bir bakıma Allah mealen şunu söyler. Sanki sendeki hiçbir şey senin değildir. Sen senin olmayan bir şeyi suçlarının karşılığında ödeyemezsin. Bütün varlıkların sahibi benim olduğuna göre sen istesen de istemesen de o varlıkların asıl mülkiyeti bende kalacaktır. Sen benim olan varlıklara yine benim iznimle geçici olarak mülk edinensin. Senin mülk edinmen asıl değil, ben izin verdiğim içindir. Değilse ben senin elindeki her şeyi anında geri alırım da hiçbir şey yapamazsın. Onun için suçlarının karşılığında bana benim olan şeyleri veremezsin. Böyle bir şey hiçbir zaman kabul edilmez. Ayetlerin özünden çıkan bu vurgular çok anlamlıdır. Bakara suresinin 178. ayetinde mealen, ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas yazıldı. Özgüre karşı özgür, köleye karşı köle ve dişiye karşı dişi. Fakat kimin lehine onun kardeşi tarafından bağışlanırsa artık örfe uymak ona güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim Bundan sonra tecavüzde bulunursa onun için elem verici bir azap vardır. Burada bir suçun karşılığında ödenecek diyetten söz edilmektedir. Bir önceki ayette suçun karşılığında verilecek diyet her şeyin sahibi Allah'a veriliyordu. Burada ise Allah'ın varlıklarını kendine geçici mülk edinenlerin yine Allah'ın varlıklarının bir kısmını geçici mülk edineceklere verilmesinden söz ediliyor. Allah böyle bir takasa izin veriyor. Yani geçici mülk edinmelerde kişiler suçlarının karşılığında geçici mülklerini devredebilir diyor. Ama asıl mülk asla devredilmez. Asıl mülk Allah'a aittir. Onun için Allah'ın mülkü Allah'a diyet olarak verilmez. Böylece diyet konusunda iki kavram karşımıza çıkıyor. Birincisi asıl mülk sahibine verilecek diyetler ki bu Allah'a suç karşılığında verilecek diyettir. Asla Allah tarafından kabul edilmeyecek. Kişinin buna tevessül etmesi densizlik olarak nitelenecek. İkincisi ise geçici mülk sahibinin elindekileri diyet olarak yine geçici mülk sahibi olacağı Allah'ın izni önerisiyle devretmesidir. Allah ayetlerinde buna izin vermektedir. Değilse Allah asla kendine verilecek diyetleri kabul etmektedir. Geçici mülk sahibi olmaya izin veren Allah, geçici mülk sahiplerinin işledikleri suçlara karşılık diyet olarak ellerindeki malları mağdur ettiklerine vermesini adaleti sağlamak olarak belirtiyor. Bir şekilde mağdur edilen kişinin diyetle mağduriyeti önlenmiştir. Çünkü Allah yarattığı varlıkların insanlar tarafından kullanılmasını insanları rızıklandırma kavramı içinde değerlendiriyor. İnsanlar Allah'ın yarattığı varlıklara geçici sahip olarak rızıklanırlar. Rızıklandıkları varlıkları yine rızıklanacakları devir edebilirler. Ancak Allah yarattığı varlıklardan rızıklanmaz. Onun rızıklanmaya da ihtiyacı yoktur. Nisan suresinin 62. ayetinde mealen ellerinin yaptığı yüzünden başlarına bir musibet geldiği vakit halleri nasıl olur? Sonra sana gelip Allah'a yemin ederler ki bizim maksadımız ancak güzel bir şekilde iki hasmın arasını uzlaştırmaktı derler. Bu ayete meal verenler diyet kelimesini de bazen mealin içine katarlar. Ayette anlatılan ise insanlar bir şeyler yapar. Yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelir. Onlara niçin böyle yaptınız diye sorulduğunda... Amacımız kötülük değildi, amacımız iki kavgalının arasına ayırmaktı derler. Ancak bu işte doğru davranmadıkları için olay olumsuz olarak sonuçlanmıştır. Olumsuz sonuçlanan olayın sorumlusu olarak gösterildiklerinde amaçlarının gerçekleşen sonuç olmadığını ifade ederler. Ayete diyet anlamını da katan. Meal verenlere göre gerçekleşen olumsuz sonucun aslında iyilik yapma karşılığında başlarına gelen bir diyetmiş gibi göstermiş olurlar. Yani biz iyilik yolunda iki kavganın arasını ayırmak için Olaya müdahil olmasaydık bu iş başımıza gelmeyecekti derler. Böylece iyilik yapmaktan dolayı başlarına bela geldiğini, bundan sonra iyilik yapmayacaklarını veya yapmak istedikleri iyiliğin diyeti olarak kendilerinin suçlanmaması gerektiğini ifade ederler. Hani toplumumuzda da bir söz var, araya girenin başı belaya girer veya girme araya başın girmesin belaya. Bu söz mantığından hareketle karı koca kavgasının arasına girilmez, iki insan arasındaki kavganın arasına girilmez, iki toplumun kavgasının arasına girilmez. Ne halleri varsa görsünler denilir. Böylece araya girip düzeltme eyleminin karşılığında olumsuz sonuçlar olabileceğine inanılarak yapacakları iyiliğin karşılığında diyet ödemek zorunda kalacaklarını söyleyerek olumsuz tavır alırlar. Benzeri bir tavır Harun tarafından Musa'ya da söylenmiştir. Hatırlayın, hani Musa kavmini Harun'a bırakarak Tur dağına çıkmıştı. Musa Tur dağındayken Samiri bir buzağı yapmış, toplumun çoğunluğu Allah'ı bırakıp buzağıya tapmaya başlamıştı. Olayı Taha suresinin 83. ayetinden itibaren meal olarak okuyalım. Çünkü bu olayı bize haber veren gerçeğiyle Allah'ın ayetleri.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 Benim yolumu neden takip etmedin? Emrime asi mi oldun? Harun, ey anamın oğlu, saçımı sakalımı yolma. Ben senin İsrail oğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın demenden korktum dedi. 83. ayetten 94. ayete kadar, 94. ayet dahil, mealen okuduğumuz ayetlerin anlattığı olay, Musa yok iken, Samir'i, Kavmini saptırırken Harun kayyum arasında ikilik çıkmasın diye gerekli tedbirleri almamış, Samiri'yi engellememiştir. Bunun nedeni de kavmi engellemeye kalkarsa o sapmada ikilik çıkacağından korkmasıdır. Yani Harun'un mantığı şudur, eğer Samiri'yi engellemeye kalkarsa toplum ikiye ayrılacak, bir kısmı Samiri'nin arkasından bir kısmı da Harun'un arkasından gidecektir. Bu nedenle Harun bu buzağıyı tanrı yapan toplumu serbest bırakmış toplumda ikilik çıkarmamayı diyet kabul ederek Musa'ya karşı kendini savunmuştur. Ancak bu savunuyu Allah bize haber verirken olumsuz bir savunu olarak göstermektedir. Toplumda ikilik çıkacak diye toplum şirke giderken susulmaz özü ayetlerde bize anlatılmıştır. Başa kalkma açısından ele alınırsa Harun nifak çıkarmama anlayışını savunarak niye Samiriye engel olmadın diye hesaba çekince Musa Harun'u o da demiştir ki engel olsaydım nifak çıkacaktı. Bu sefer sen bana onun hesabını soracaktın mantığını ile sürmüşür. Aynı mantık ehli sünnette de vardır. Ehli sünnetin temel görüşlerinden biri toplumda fitne çıkmasın diye imamlar zalim de olsa sapık da olsa isyan edilmez görüşünü ileri sürmüşlerdir. Ehli sünnetin son dönemlerde özellikle yani son 6-700 yıllık, 800 yıllık dönemlerinde özellikle ortaya koyduğu bu görüşü nedeniyle nice zalim, nice sapık halifeler Müslümanların başına geçip zulüm işlemişlerdir. Fetva makamlarına verdirilen fetvalar, şeyli İslamlara oynattır, onaylattırılan siyasi kararlar, İslam'ın yaşama biçimini alt üst etmiştir. Toplumun başında bulunan yöneticiler, yani imamlar, halifeler veya sultanlar, toplumsal birliği sağlıyoruz, toplumda nifakı önlüyoruz diye neredeyse işlemedikleri suç kalmamıştır bazılarının. Toplumda oluşacak huzursuzluklar toplumun başına kakılarak toplum istenilen ayara getirilmiştir. Toplumun önüne çıkmış bulunan dünya Müslüman ilim adamlarına da tasfiye getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti döneminde de benzeri olgular hep olmuştur. Mesela CHP döneminin tek parti iktidarı sırasında yapılan zulümler siyasetin başına kakılarak kapitalistler ve sağcılar İslam dışı aynı yasalarla yıllarca dindar toplumdan oy almışlardır. Yani CHP'nin uyguladığı yasalarla bunların uyguladığı yasa aynıdır, hiçbir şekilde değişmemiştir, daha da şiddetlenmiştir ama onlar oy almışlardır. Hakeza bütün darbeciler toplumdaki huzursuzlukları başa kakarak dünya düzeltme adına ihtilaller yapmışlardır. 12 Eylül 1980 darbesinin mimarı Kenan Evren defalarca milletin huzuruna çıkarak biz olmasaydık toplum birbirini öldürecekti. Anarşi almış başını gitmişti. Her gün ölüm haberleri ülkemizin yazgısıydı. Nihayet gelip biz düzelttik. Bu iyiliğimizi unutmayın. Bize sahip çıkın demişti. Halbuki darbe öncesinde adam... Genelkurmay başkanıydı. Siyasiler sıkı yönetim ilan etmişlerdi. Yani sıkı yönetim bölgelerinde iktidarlar yönetimi askere devretmişlerdi. Ama onlar ciddi hiçbir iş yapmadılar. Olayların büyümesini sağladılar. Büyüyen olayları halkın başına kalktılar. Darbe yaparak çıkarlarını büyüttüler. Rusya kapitalistler geliyor diye millete komünizmi, Amerika komünistler geliyor diye kapitalizmi, laikler şeriat geliyor diye dinsizliği, şeriatçiler dinsizlik geliyor diye zulmü alkışladılar. Devamlı. Son yüzyılımızın yüz karası bu yaklaşım biçimleri, ne yazık ki başa kalkma algısının temel bulduğu politikalar ile toplumda insanlar işlerini yüzdürdüler. Aynı şekilde bugün, Atalar dinini yaşayan dindar Müslümanların Müslümanlıklarını başlarına kakarak Mevlidler, Kur'anlar, cenaze törenleri, ıskatı salahlar yani cenazenin aklanma masrafları, taze yasinler, taze okunmuş Kur'anların ticareti yapılmaktadır. Neden? Çünkü toplum Müslümandır, başına kakılır. Madem Müslümansın, madem Müslüman olarak iyi bir şey yapmak istiyorsun, bunları yapman lazım diye onların dindarlıkları başına kakılır. Madem ki Müslümansınız bunlara inanacaksınız, değilse kafir olursunuz ve bize bu ticaretimizde yardım edeceksiniz demeye getirirler. İşte görüyoruz neler neler satılıyor artık. Madem Müslümansınız diyerek insanların Müslümanlıkları başına kakılarak. Nisa suresinin 92. ayetinde mealen, ''Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz.''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 Eğer kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir toplumdan ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Görüldüğü gibi bu ayette de haksız yere birini öldürene karşılık verilecek tazminat anlamındaki diyetten söz ediliyor. Kişinin hiçbir şeyi yoksa peş peşe iki ay oruç tutması ile tövbe etmesi de diyet olarak önerilmiştir. Tabi bu öneri öldüren kişi içindir. Karşı taraf bunu kabul edecek, etmeyecek konusu ayrıdır. Zaten ayet Allah tarafından tövbesinin kabulü için bunu önermektedir diye konuyu ele alıyor. Öldüren ile ölen kişinin hak sahipleri arasındaki ilişki değil. Öldüren ile Allah arasındaki ilişki olarak değerlendirmektedir. Hak sahibi ile ilişki de Oruç önemli değil. Hak sahibi kişinin herhangi bir şeyi yoksa kabul edilecek bir süre içinde kendi adına çalışmasını da isteyebilir, başka yollarda söyleyebilir. Maide suresinin 45. ayetinde mealen, Biz Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralamalara da karşılıklı kısas olmak üzere yazılı ceza kuralları koyduk. Kim kıssas hakkından vazgeçer, diyetini imanda sadakatinin ve kemalinin ifadesi olarak sadakaya, mali mükellefiyetlere sayarak bağışlarsa mükafatı Allah'a aittir. Bu suçlunun da günahına kefaret olur. Kimler Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezler, icraat yapmazlarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Bu ayette de bir suça karşılık ödenecek cezalardan söz edilmek. Başa kalkma konusu başka ayetlerde şöyle geçmektedir. Bakara suresinin 262. ayetinde mealen, Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, kafirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. Bu ayette mallarını Allah yolunda harcayanlara, harcamalarının mükafatına Tavuşmaları için başa kalkmamak şartı getirilmektedir. Başa kalkmama şartına uymayanların mükafatı kaybolacaktır. Başa kalkmamak, yaptığı iyiliği, yaptığı yardımı unutmak demektir. Eğer yaptığınız iyilikleri, yardımları hatırlayıp ikide bir temcit pilavı gibi gündeme getirirseniz bu iyi bir şey değildir. Toplumunuzdaki denize at, balık bilmezse halik bilir mantığı bu ayetin özü gibidir. Deniz derya olarak atılanı yutan, içine alan, içinde kaybeden anlamında simgelenmiştir. Sen denize attığını göremezsin. Denizde kaybolup gitmiştir. Attığını balık veya balıklar yutmuştur. Attığında balıklar rızıklanmıştır. Belki onlar senin yaptığın bu iyiliğin kıymetini anlamamışlardır. Ancak balık veya balıkların anlamaması önemli değildir. Önemli olan senin yaptığın şeyi Allah'ın bilmesi, onun bu olayı değerlendirecek olmasıdır. Ben iyilik yapmasaydım, ben denize atmasaydım, ben olmasaydım gibi sözlerle başlayan düşüncelerle kişi varlıkların rızıklandığını düşüncesine, varlıkların rızıklandığı düşüncesine ulaşırsa bu yanlıştır. Tam aksine rızıkları tayin eden, insanları rızık paylaştırmada görevli kılan Allah'tır. Bu nedenle kişi ne yaptığını dile getirerek üstünlük sağlama hakkına sahiptir ne de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 Üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez. Çok enteresan değil mi? Başa kakan insanları Allah mümin olarak kabul etmiyor. Kafir olarak kabul. İyiliklerini, yardımlarını, insanlara yaptıkları iyilikleri, yardımları başlarına kakan insanları Allah kafir olarak kabul ediyor. Onlar diyor doğru yola gelmez diyor. Ve Allah da diyor ki ben onları doğru yola iletmem diyor. Ayette görüldüğü gibi onlar başa kakarak iyilik ve yardım ettiklerini incitirlerse yaptıkları her şeyi boşa gitmiştir. Onların durumu sanki sağanak yağmurlarla üzerindeki yeşilliklerin, ağaçların kaybolup sadece düz kayanın kalışına benzer. O kayanın üzerinde nasıl insana yarar sağlayacak hiçbir şey kalmamışsa onun gibi yapılan iyilikler veya yapılan yardımlarda kaybolup gider ve hiçbir şey kalmaz. Bu şekilde ayette örnek veriyor Allah. Dünyadaki bir olaydan örnek veriyor. Allah Bakara suresinin 266. ayetinde başak kalkma konusunu başka bir şekilde dikkat çekiyor. Ayetin anlamını mealen okuyalım. Sizden biriniz arzu eder mi ki hurmalardan, üzümlerden bir bahçesi olsun, ağaçları altından ırmaklar aksın, kendinin her türlü meyveleri orada bulunsun, böylece ona ihtiyarlık çöksün de elleri ve güçleri yetmez yavruları olsun derken o geçim vasıtları olan bahçeye ateşli bir bora isabet ediversin de o versin. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık anlatıyor ki düşünesiniz. Gerçekten ayet çok ilginçtir. Allah iyilik yapmak için mallarından bir şeyler paylaştırmayan insanlara büyük bir nazire yapıyor. Diyor ki Rabbiniz harika bahçeler verdi. Bahçelerinizde her türlü meyve sebze yetişir. Sizler. Onlardan yersiniz. Şimdi siz Allah'ın size verdiklerinden Allah yolunda harcayıp da başkalarına yardım ederseniz sonra başlarına kakarsanız yaptığınız iyilik yanan bahçenize benzer. Yaptığınız iyilikler size ateş olarak döner. Hatta ayetin mantığı öyle bir noktaya geliyor ki Allah'ın size verdiği rızıklar ateş olarak size döner. Onun için dikkat edin, iyiliklerinizin kaybolması bir yana, iyiliklerin size ateş olarak geri dönmesi de söz konusudur. Ne kadar korkunç değil mi? Siz iyilik veya yardım mı yapıyorsunuz, ancak yaptığınız iyiliği ve yardımı insanların başına kakıyorsunuz. Başına kakmanızdan dolayı yaptığınız iyilikler, yardımlar size mükafat olarak değil, ateş olarak geri dönüyor. Başa kalktığınız için. Onun için Rabbinizi dinleyin. Rabbinizin anlattıklarına dikkat edin. Allah yolunda yapacağınız hiçbir iyiliğin peşine düşmeyin. Yaptığınız iyilikleri kimsenin başına kalkmayın. Başa kalktığınız zaman hem iyilikleriniz boşa çıkar hem de size ateş olarak geri döner. Onun için yaptığınız iyilikleri, yardımları unutun. Asla dile getirmeyin. Zira her dile getirişinizde yaptıklarınız ısınmaya başlar, sonra Ateş olur, sizi yakar. Yine Bakara suresinin 270. ayetinde mealen, Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Zalimlerin yardımcıları da yoktur. Ayrıntıya girmese de ayet insanların harcadıklarını bildiğini belirtiyor. Ayetin ikinci cümlesi, zalimlerin yardımcıları da yoktur sözüyle tamamlanması birinci cümleye farklı bir anlam veriyor. Demek ki insanlar Allah yolunda bir şeyler harcıyorlar, sonra harcadıklarıyla ile ilgili ileri geri konuşuyorlar. Avcıların atışı gibi iyilik yapanlar orada burada yaptıkları iyilikleri abartarak anlatıyorlar. Böylece iyilikleriyle ünlenmeyi, iyiliklerini şova dönüştürmeyi öne çıkarıyorlar. Allah böyleler için zalimler diyor. Allah sizi yaptıklarınızdan hesaba çekerken size yardım edecek yok. Sizler dünyada etrafınıza birçok şaklabanı, yardakçıyı alarak yaptığınız iyiliklerin şovunu yapabilirsiniz. Onlardan destek alır, onların alkışlarıyla dünyada şan, şöhret kazanabilirsiniz. Hatta bazı Müslümanların hani etrafında seni onaylayan, senden olan kaç kişi var diye anlamsız sorularıyla karşılaşabilirsiniz. Ama unutmayın ki hesap günü hiçbir etrafınızda olmayacaktır. Onların her biri kendi derdine düşecek, kendi hesabının telaşından ne yaptığını bilmez olacaktır. O gün onlara da sizlere de sorulacaktır. Unutmayın ki Allah yolunda harcanan şeylerin ne olduğunu, kimin ne maksatla harcadığını Allah çok iyi bilir. Kimsenin kimseyi kandıramayacağı ahiret günü şov bitmiştir. Yalan, riya ortadan kalkmıştır. Bütün ikiyüzlükler yok olmuştur. Herkes aklındaki kalbindeki gerçeğindeki hesabı ile gelir. O gün kimse gerçeğinin dışında hareket edemez. İşte o gün dünyada Allah'ı insanları kandırdıklarını sananlar yanıldıklarını anlarlar. Müddessir suresinin 6. ayetinde mealen yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma denilmektedir. Yapılan iyilikleri çok görmek farklı bir yolculuktur. İnsan kendisine az gördüğünü yardım ettiklerine çok görebilir. İşte bu durum korkunçtu. Allah bu konuda insanlara uyarıyor. Kendin için neyi istiyorsan aynısını iyilik yaptığın kimse için de istemen lazım. Ona göre iyilik yapmak lazım. Hatta daha fazlasını yapman lazım. İşin özü böyleyken hem kendine layık like görmediğin iyiliği yapacaksın hem de çok görerek daha ne yapayım diyeceksin. Böyle bir mantık olmaz. Allah bu mantığı reddediyor. İyilik yaptığın kişiye yaptığın iyilik yetmemişse kişi gözlerine yetmez bakışlarını göndermişse daha ne yapalım biraz da başka kapıya demen iyilik yapabilecekken yapmaktan kendini alıkoyman iyi bir şey değildir. Meşhur hikayecilerimizden Ömer Seyfettin'in diyet hikayesi yapılan iyiliğin başa kakılmasındaki doruk noktayı anlatır. Hikayenin özetinde kolumda yara olan birini tedavi eden kişi anlatılır. Tedavisinin karşılığında kişiyi köle gibi kullanmaya başlamıştır. En küçük olayda sürekli ben seni tedavi etmeseydim kolsuz kalacaktın demektedir. Sonunda kişi dayanamaz, kolunu keser, eline verir. Al yaptığın iyiliğin diyetini, artık beni özgür bırak der. Ömer Seyfettin yazdığı diyet hikayesinde gerçekten Allah'ın ayetlerinde anlattığı iyilik kavramını çok güzel anlatmıştır. İyilik yapmak, Allah yolunda insanlara yardım etmek, insanları köle kılmak demek değildir. Aksine çaresizliğin, sıkıntıların pençesinde kıvranan, çaresizliğe, sıkıntılara adeta köle olanları kurtarıp özgürlüğe ulaştırmaktır. Yardımlarıyla iyilik yapıp insanları çaresizliklerinden Sıkıntılarından kurtaranlar, kurtardıklarını kendilerine köle kılamazlar. Onların böyle yapması sanki denize düşenin yılana sarılmasına benzer. Yaptıkları iyilikleri, yardımları, insanların başına kakanlar yılan gibi zehirlidir. Onlar yaptıkları iyilikleri, yardımları her başa kalktıklarında zehirlerini akıtmış olurlar. Tin suresinin 4-5-6. ayetlerinde mealen, biz insanı en güzel biçimde yarattık, sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık. İman edip doğru ve yararlı işler yapanlar hariç onlar için kesintisiz ve başa kakılmaz bir mükafat var. Aynı konu Fussilet suresinin 8. ayetinde de hakikat, iman edip de iyi ameller de bulunanlar yok mu? Onlar için başa kakılmayan mükafat vardır denilmektedir. Bazıları bu ayete meal verirken onlar için tükenmeyen mükafat vardır demişlerdir. Bu ayetlerde Allah olayı kendi açısından değerlendiriyor. Yolumda iyilik yapanlar, iyiliklerini başa kalkmayanlara biz de başlarına kalkmayacağımız mükafatlar vereceğiz diyor. Yani bize öyle bir yol gösteriyor ki iyilik yapın, başa kalkmayın ki size verilen mükafatlar da başa kalkılmaz olsun. Ayetin mantığında verilen mükafatların insanların başına kakılmayacağı ahiret için söyleniyor gibidir. Ancak konu sadece ahiretle sınırlı değildir. Allah dünyada da yaptığı yardımları, yaptığı iyilikleri, verdiği nimetleri insanların başına kalkmaz. Onun için kafir mümin herkese rızık verir. Ayırmaz münafıklarda, kafirlerde, Müminlerde de hep Allah'ın rızkından nasiplerini alırlar. Kimsenin başına kalkmaz. Zaten Allah'ın yaptığı iyilikleri insanların başına kakacağı da düşünülmez. Ancak Allah böyle bir mantık ileri sürerek başa kalkmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu bize anlatıyor. Sanki demek istiyor ki ey insan şöyle düşün. Allah size dünyada verdiği bütün imkanları başınıza kalkmış olsa sonra ahiret hayatınıza Gittiğinizde orada kazanacağınız mükafatlarda başınıza kakılsa iyi mi olur? Sizler başınıza kakılan imkanlarla, mükafatlarla ne kadar yaşayabilirsiniz? Dikkat edin. Başa kakma insan onuruna yönelmiş olumsuz bir saldırıdır. İnsan onurunu incitir, insanı üzer. Onun için asla böyle şey yapmayın. Rabbiniz size de böyle bir şey yapmıyor. Dünyada nimetlendiriyor ahirette mükafatlandırıyor ve hiçbir zaman onurunuzu incitecek şekilde verdiği nimetleri başınıza kalkmıyor, mükafatlarını başınıza kalkmıyor. Allah Yusuf suresinde başa kalkma olayını başka bir açıdan da bize anlatıyor. Yusuf suresinin 88. ayetinden itibaren okuyalım. Yusuf'un yanına girdiklerini de dediler ki, ey yazız, hani hatırlayın ayeti, kardeşleri Mısır'a girip geliyorlar ve böyle bir olayda tekrar Yusuf'un huzuruna gelme bu ayetler anlatılıyor bize. Yusuf'un yanına girdiklerinde dediler ki ey yazız bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Hakkımızı tam ölçerek ver. Ayrıca bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Yusuf dedi ki siz Cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz? Onlar dediler ki yoksa sen gerçekten Yusuf musun dediler. O da ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Kavuşmayı Allah bize lütfetti. Çünkü kim Allah'tan korkar ve sab ederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez dedi. Kardeşleri dediler ki Allah'a and olsun hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf dedi ki bugün yaptığınızı başa kalkmak yok. Bugün sizi kınamak yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Surenin 88. ayetinden 92. ayeti dahil okuduğumuz konu içinde Yusuf'un kardeşleri için söyledikleri var. Yusuf kardeşlerinin kendisine geçmişte yaptıklarından dolayı utandığını görünce onları teselli ediyor. Diyor ki bugün sizin başınıza yaptıklarınızı kalkmayacağız. Bu nedenle ''Sizi kınamıyorum. Yaptıklarınız Allah ile sizin aranızda. Ben kendi hakkımı size bıraktım.'' Sizden bana yaptıklarınız karşılığında bir şey istemiyorum. Böyle bir durum insanlar için de önemli. Neredeyse her insanın diğer insanlarla ilişkilerinde kendisine yapılan yanlışlar vardır. Eğer insan kendisine yapılan yanlışların peşine düşer ve sürekli bu durumu insanların başına kakarsa insan ilişkilerinde olumlu bir gelişim sağlanamaz. İnsanlar arasındaki olumlu gelişmeler ancak yapılan hatalardan af edilerek vazgeçilmesi Hataları yapanların özür dilemesiyle gerçekleşir. Her iki tarafın inatlaşarak bir taraf özür dilemeyi bilmiyor, diğer tarafta affetmeyi bilmiyor, sürekli hataları hatırlatarak karşı tarafın ayranını kabartıyorsa ilişki hiçbir zaman düzelmez. Artık bu tür bir ilişki dostluk, kardeşlik yerine düşmanlık, kin, öfke, intikam doğurur. İslam yani barış ve esenlik dinine inandığını, barış ve esenlik dinini yaşadığını söyleyenlerin başa kalkmaya, düşmanlığa, kine, öfkeye, intikama dayalı yaşam sürecekleri düşünülemez. Böyle yapanlar barış ve esenlik dini İslam'dan uzakta farklı bir dini yaşamaya başlamışlar. Muhammed suresinin 33. ayetinde mealen Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin, işlerinizi boşa çıkarmayın denilmektedir. Bu ayete bayağı geniş, detaylı meal verenler de var. Ayet aslında orijinal olarak böyle kısa. Geniş meal verenlerden birisi şöyle meal veriyor. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, kitabındaki hükümleri uygulayın, Resulullah'a itaat edin, sünnetini uygulayın, tebliğine, teşriğine riayet edin, isyan ederek, ilgisiz davranarak, büyük günah işleyerek, riyakar davranarak, gösteriş yaparak ve başa kakarak devamlı amaçla örtüşen niyete dayalı bilinçli amellerinizin iptal edilmesine, boşa gitmesine sebep olmayın demektedir. Böyle uzun bir açıklamalı bir meal olmuş. Şurası muhakkak ki böyle uzun bir meali ayetlerin orijinalinden çıkarmak zor. Ancak meal veren kardeşimiz sanki diğer ayetlerin de özetini, bu ayetin mealine yazı vermiş. Birebir ayetin mali olarak düşünüldüğünde yanlış. Fakat konuya odaklanma açısından değerlendirildiğinde olumlu yaklaşım olarak görülebilir. Ama yine de ayetlerin orijinaline sadık kalmak daha doğrudur diye düşünüyorum. Ayette özet olarak Allah'a, Resulü Muhammed'e itaattan söz ediliyor. Ancak bu ayette Allah'a, Resulüne itaat edilmezse yapılanların boşa çıkacağı anlatılıyor. Yani bir insan Allah'ın istediği şekilde Müslüman olmaz, Allah'ın emirlerini yerine getirmez, Resulü yaşıyorsa, Resulüne itaat etmezse yaptıkları her şey boşa gitmiş olur. Yaşadığımız çağda Resul yok yani Resul Muhammed bundan 1400 yıl önce bu dünyadan göçüp gitmiştir. Dolayısıyla ayette geçen Rasul'e itaat olgusu, Rasul yaşarken yapılacak itaat olgusunun dışındadır. Rasul Muhammed yaşarken Rasul olarak, toplumun imamı olarak, devletin başkanı olarak Müslümanları ve Müslüman olmayanları Medine'de yönetmektedir. Zaten Rasul'ün Mekke döneminde Rasul oluşundan başka imamlığından yani yöneticiliğinden söz edilmez. Rasul Muhammed'in yöneticiliği, Medine dönemine aittir. Dikkat edilirse Resul Muhammed'e itaat ayetleri de Mekke döneminde gelen ayetler değildir. Medine döneminde gelen ayetlerdir. Mekke'de gönderilen ayetlerin içinde rasullere itaattan söz eden ayetler var. Onlar Resul kıssalarında Resullerin topluma söylediği Allah'a itaat edin bana itaat edin sözleridir. Ancak bu sözler kıssalardaki eski Rasullere ait olup Rasul Muhammed'e ait değildir. Rasul Muhammed'e itaati emreden ayetlerin Medine'de gönderilmesi, ayetlerin siyah ve sibakı yani ayetin esası, aslı ve gidişatı Rasul Muhammed'in yöneticilikle ilgili konularıdır. Yönetici Rasul Muhammed vefat ettikten sonra Rasul'e itaat ortadan kalkmış, yerine gelen yöneticilere itaat başlamıştır. Ancak ayetlerde itaatın dışında Resul Muhammed'in örnek alınması vardır. İnancıyla, sözleriyle, yaptıklarıyla, yaşamının hikayesiyle örnek alınacak Resul Muhammed vardır. Resul Muhammed'i örnek alma konusunda tarihsel bilgilerin sağlamlığı esas alınarak konulan tavırlar vardır. Kimi sadece Kur'an'daki ayetlerle örnek alınabileceğini söyler Resul Muhammed'in. Kimi ayetlerle birlikte hadislerin de kaynak alınarak örnek alınabileceğini söyler. Kimi de sadece hadislerle örnek alınabileceğini söyler. İşin gerçeğinde her üçünün de doğruluk payı vardır ama her birisi de tek başına eksiktir. Resul Muhammed tarihin belli bir döneminde topluma, tarihe mal olmuş değerli bir şahsiyettir. Döneminde şehir devletleri şeklinde yaşayan Suudi Arabistan'daki Araplara yeni bir hayat kazandırmış, üstüne Arabistan'ın tamamına hakim olan bir imparatorluk kurmuştur. 23 yılda gerçekleşen bu olayın hem Kur'an hem hadisler hem tarih hem sosyoloji hem siyaset hem ekonomi değerleri açısından incelenmesi, araştırılması ve günümüze ışık tutulması gerekir. Örnek alınırken her açıdan Resul Muhammed'in örnek alınması gerekir. Basma kalıp slogan takıntılarla Resul Muhammed'in anlaşılması, örnek alınması, ona itaat edilmesi mümkün değildir. Başa kalkmak üzerine devam edersek Müslümanlar hiçbir şeyi başa Özellikle Müslümanlığımızı başa kakamayız Müslümanlığımızı başa kalkmak başa kalkma olayında en önemli konulardan biridir. Şöyle başlayan bir söze dikkat edin. ''Ben Müslümanım. Bu nedenle bana karşı tavrın değişik olmalı. Müslüman olduğum için bana şöyle davranamazsın, bana böyle davranamazsın.'' gibi sözlerle başlayan cümlelerin arkasından gelen kişileri bir şeyleri yapmaya zorunlu kılan davranışlar Müslümanlığı başa kalkma olarak değerlendirilebilir.'' Özellikle istismar duygularını öne çıkaranların Müslümanlıklarını öne çıkararak Müslümanları istismar etmeleri geçmişte çokça yaşanmış günümüzde de yaşanmaktadır. Müslümanların siyasi çıkarlara alet edilmesi, İslam dışı düzenleri yönetmek için talip olanların biz dinsiz değiliz, biz Müslümanız diyerek topluma çıkmaları, Müslümanların duygularını istismar ederek amaçlarını gerçekleştirmeleri günümüzde bolca görülmektedir. Kendilerini siyasi açıdan desteklemeyenlere Müslüman olduklarını söyleyerek Müslümanlıklarını başa kakarak suçlamalar göndermeleri de ne yazık ki İslam olgusunun Müslümanlık olgusunun dışındadır. Maddi, manevi, sosyal, ekonomik çıkarlar için Müslümanlar, Müslümanlıklarını ortaya koyarak, Müslümanlıklarını Müslüman toplumun başına kakarak amaçlarına ulaşamazlar. Hal böyleyken Müslümanlıklarını öne çıkararak, Müslümanların başına kakarak milyonlarca mark, euro toplanmış, sosyal etkinlikler yapılmış, şirketler kurulmuş, ekonomik çıkarlar sağlanmış, kurum ve kuruluşlar toplumun tepesine çıkarılmıştır. Mezheplerin mezhepçiliğe, tarikatların tarikatçılığa, yöneticilerin kutsallığa ve dolayısıyla hilafetçiliğe dönüşerek Müslüman toplum üzerine egemen kılınması ancak kendilerini kabul ederlerse Müslümanlıklarının tescil edilmesi Müslümanlıklarının başa kıkılması sonucu olarak değerlenebilir. Allah ile insan arasına girecek her düşünce kraldan fazla kralcı kesilen anlayışlar Müslümanlıkların toplumun başına kakılması sonucu olarak ortaya çıkar. İçinde bulunduğumuz ülkede zamanda dindar yöneticiler iktidarlarını Müslümanlıkları üzerine kurarlar. Halbuki yönetimlerini İslam'ın yasalarına uygun yapmazlar. Böyle olmalarına rağmen dindar yöneticileri desteklemek Müslümanlık borcu olarak gösterilir bu şekilde başlarına kakılır. Müslümansınız madem öyleyse bu sizin boynunuza borçtur denilir. Hatta daha ileri gidilerek desteklemeyenlerin Müslüman olmadıkları vurgulanır. Böylece dindar yöneticiler Müslümanlıklarını toplumun başına kalkmış, desteklenmediklerinde topluma İslam'dan çıkabileceklerini el altından söylettirilmiştir. Mağduriyete oynamak başa kalkmanın başka bir örneğidir. Hiçbir Müslüman ne olursa olsun mağduriyete oynayamaz. Bundan önceki bölümlerde onurlu Müslümanların gerçeklerini nasıl toplumdan saklamaya çalıştıklarından söz etmiştik. Onlar ihtiyaç içinde olmalarına rağmen toplumda ihtiyaç sahibi gibi davranmamışlardı. Bu yöndeki ayetleri sıralamış, Allah'ın Müslümanlara neyi örnek gösterdiğine işaret etmiştik. Müslüman olan kişi mağduriyetlerinden, Müslüman oluşundan söz ederek Müslümanların başına mağduriyetini, Müslümanlığını kakarak Müslümanlarla ilişki kuramaz. Ben Müslümanım, üstelik ihtiyaç sahibiyim, sen de Müslümansın. Dolayısıyla Müslüman kardeşine sahip çıkman lazım mantığıyla hiçbir Müslüman Müslüman kardeşine yaklaşamaz. Zaten Allah'ın ayetleri Müslümanların sadece Müslümanlara değil, toplumdaki her ihtiyaç sahibine sahip çıkması gerektiğini anlatır. Zaten Müslümanlara ihtiyaçları dışındaki varlıklarını Allah yolunda harcamaları önerilir. Allah nasıl Allah yolunda mallarını harcayanlara başa kalkmayı yasaklıyorsa, aynı şekilde kişilerin Müslümanlıklarını da mağduriyetlerini de başa kalkmaları yasaklanmıştır. Yani başa kalkma karşılıklı olarak karşımıza çıkıyor. Böylece Allah Müslümanların hangi konumda olursa olsun başa kalkıcı olarak ortaya çıkmasını istemiyor. Zira ayetlerine inanan, ayetlerini yaşayan insanların ağırlığı, onurlu kişiler olduğundan söz ediyor. Ağırlı, onurlu kişiler hiçbir istismara, çıkarcılığa, başa kalkmaya, kınamaya, kınanmaya layık olamaz. Tam burada bir anımı anlatmak istiyorum. Cezaevinde birlikte yaşadığımız bir arkadaşım vardı. Ben onu daha önce tanımıyordum. Cezaevinde tanıdım. Cezaevine girmeden önce İslam dini konularında fazla bilgisi yokmuş. Cezaevinde İslam dini üzerine okumalar gerçekleştirerek harika bir Müslüman olmuş. Onu tanıdığımda hayretler içinde kalmıştım. Ayetleri anlayışı, olayları değerlendirişi mükemmeldi. Benden önce cezaevinden tahliye oldu. Tahliye olurken, Telefon numaramızı adreslerimizi birbirimize verdik. Cezaevinden tahliye olunca yanına ziyarete gittim. Önce birlikte geçirdiğimiz anılardan bir geçit yaptık. Sonra cezaevinden çıktıktan sonraki yaşamından söz etmeye başladık. Bana olay anlattıkça tüylerim diken diken oluyor. Anlattığı olay kısaca şöyleydi. Arkadaşın çevresi, kendi çevresi yani cezaevine girmeden önceki çevresi aralarında para toplayıp cezaevine gönderiyorlarmış. Onun içeride İslam'a iyice sarıldığını memleketindeki bazı Müslümanlar duymuş ailesinden. Onlar da aralarında para toplayıp göndermeye başlamışlar. Ancak cezaevinde bir kural var. Fazla para bulundurmak iyi değil koğuşlarda. Bu nedenle cezaevine gelen paralar hepsi verilmiyor. Cezaevi bu veya bazı nedenler, başta işte çalınma, kumar oynama gibi cezaevinde çalınma gibi nedenlerle, kandırılma gibi nedenlerle mahkumların adına gelen paraları emaneti alıyor, hepsini vermiyor. Haftalık harcama Adalet Bakanlığı tarafından tespit ediliyor ve bu haftalık harcama miktarı kadar alabiliyorsun. Arkadaş bu durumu dışarıya yazdığında, ''Toplanan paralar fazla olduğu için cezaevinden çıkınca lazım olur.'' diye biriktirilmeye başlanmış. Arkadaşların cezaevine gönderdiği paralar dışarıda biriken para baya önemli bir rakam olmuş. Tabi biriken paralardan bazı Müslümanların haberi de varmış şu kadar birikti diye. İşte bu biriken paralardan haberi olan bir Müslüman cezaevinden çıkan arkadaşın evine hem tanışmak hem de ziyaret için gitmiş. Ve geçmiş olsun ziyareti yapmış. Aralarında biraz tanıştık da sohbet ettikten sonra şöyle demiş. Arkadaş anlatıyor şimdi. Sen içerideyken senin için bayağı para toplanmıştı. Biriktiren arkadaş sana verdi mi? Verdi. Arkadaş verdi diye cevaplarken arkadaşın toplanan paranın yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol ediyor zannediyor. Ancak soran arkadaşın niyeti bu değil. Soran arkadaş gerçek niyetini açıklamaya başlıyor. Diyor ki benim biraz birikmiş param vardı. Uygun bir ev denk geldi eve aldım. Ancak param yetmedi. Onun için biraz kredi çektim. Acaba sen o biriken parayı bana borç olarak verebilir misin? Bak sen de Müslümansın, ben de Müslümanım. Müslüman olarak Müslüman kardeşine bizim sana yardım ettiğimiz gibi yardım eder misin? deyince arkadaşın kafasından aşağı doğru kaynar sular dökülüyor. Ama kibarlığı bozmuyor. Diyor ki yardım ederim ama ne yazık ki ben cezaevindeyken eşim bazı borçlar yapmış. Onları hiç kimseye söylememiş. Onları ödeyeceğim. Artarsa verebilirim. Ancak artacağını sanmıyorum. Hatta eksik gelecek gibi. İş bulabilir, biraz gelir elde edersem sana yardım edebilirim demiş. Şimdi olayı algılayabiliyor musunuz? Bir Müslüman kredi ile ev almış. Cezaevindeki bir Müslümana ne kadar olduğu belli değil yardım etmiş. Hani öyle söylüyor. Belki de ihtiyacım var diye etmedi ama o ettiğini söylüyor. Belki de etti doğru söylüyor bilmiyoruz. Ama yardım edildiğini, önemli bir paranın biriktiğini sohbetlerde duyuyor. Müslümanların arasındaki sohbetlerde. Ve biliyor. Yardımı organize edenlerden parayı isteyemiyor. Ancak yardım edilen kişiye, Müslüman olduğu için yardım ettiklerini, kredile ev aldığını, Müslüman olarak faiz ödemek zorunda kaldığını, Müslüman kardeşine sahip çıktıkları gibi, onun da kendisine sahip çıkması gerektiğini söyleyerek biriktirilen parayı istiyor. Halbuki Yapması gereken neydi? Biriken paranın yeterli olup olmadığını, ihtiyacı olup olmadığını sormak değil miydi? Adam cezaevinden çıkmış. Mali durumu nedir bilmiyor. Henüz iş bulamamış. Sabıkalıların iş bulması da zor. Belki de adam iş bulamayacak. İyice yardıma muhtaç kılacak. Böyle olmasına rağmen Müslüman kişi Müslümanlığını yardım yaptığını kişiye hatırlatarak onu yardım etmeye davet ediyor. Hani öyle bir şey ki falsolar, gaflar üst üste geliyor. Arkadaş bu olaydan dolayı o kadar çok üzülmüş ki neredeyse kendine yapılan yardımların hepsini geri vermeyi düşünmüş. Ancak henüz karar vermemiş. Tam o sırada benim ziyaretim üzerine de gelmiş. Zaten olayı duyunca sinirlerim gerildi. Ona dur dedim. Biraz sakinleşelim. Gerçekten çok üzücü bir olay. Sonra sen de biliyorsun ki Müslümanların içinde bu türlü insanlar var. Sana gelen bu arkadaş belki sana yardım bile etmemiştir. Sadece sana yardım toplandığını duymuştur. Üstelik ciddi bir rakamın toplandığını düşünmektedir. Şimdi sen bu adama kızarak yardımları geri çevirirsen yardım toplayan kardeşlerimizi de kırma ihtimalim. Sanki alın yardımlarınızı başınıza çalın demiş olursun. Onun için sessiz kal. Sanki hiç duymamış gibi davran. Sakın sana yardım eden arkadaşlara bu durumu açıklama. Böyle deyince bana, bana yardım ettiğini, onun için kendisine yardım etmem gerektiğini söyleyen arkadaşının yardımını asla kabul etmem dedi. Ona bilmiyorsun ki onun verip vermediğini. Şimdi sen kızarak onun hatırına diğerlerini kırma dedi. Onu zorla ikna ettiğimi hatırlıyorum. Ama benden sonra ayrıldık. Daha sonra ziyaret bitti, ayrıldık. Benden sonra ne yaptığını bilmiyorum. Belki sessiz kaldı, belki geri verdi. Ben bir daha konuyu açmadı, o da açmadı. Şimdi böyle bir olayı düşünebiliyor musunuz? Celaneden olayı. Yardım edilen kişinin bu duruma düşürülmesi ne kadar çok üzücü. Adam zaten cezaevinden çıkmış, Karabasanlar görmeye başlamış. Hem yapılan yardımlar başına kakılmış, hem incitilmiş, elinde para varken niye yardım etmiyorsun anlamında dolaylı olarak hesaba çekilmiş. Öyle inanıyorum ki ayetlere iman eden, ayetleri yaşayanların böyle bir olayı gerçekleştirmeleri mümkün değil. Buna benzer birçok olay örneklenebilir Müslümanlar arasında. Müslümanların başına bu tür olaylar gelmiş olabilir. Her başımıza gelen olayı ayetlere, Resul'ün örneklediği İslam'a götürerek incelemeliyiz. İnsan olarak yanlış algılamış, yanlış karar vermiş, hayatımıza yanlış uygulamış olabiliriz. Onun için çok dikkatli olmak zorundayız. İnşallah toplumda yaptığı iyilikleri, yardımları başa kalkmayan, aksine yardımlarını, iyiliklerini unutan Müslümanların, İyilik, yardım yapması içinden Müslümanlığını başına kalkmayanlardan oluruz. Böylece ağırlığı, onurlu, kendini bilen, bilgili, bilinçli Müslümanlardan oluruz. İnşallah. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. selamünaleyküm Allah'a emanet olun.